Hazreti Adem Aleyhisselam'ın yaratılması. Kainatın Haliki ve Malik'i olan Allah Teala kendi varlığını bilmesi, ibadet ve taatte bulunması ve yeryüzünü imar etmesi için mahlukatın en şereflisi olarak insanı yaratmayı murad etti. Daha önce halk ettiği ve sadece ibadetle vazifelendirdiği meleklere bu ilahi iradesini şöyle açıkladı: Hatırla ki Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dedi. Onlar, bizler hamdinle seni tesbih ve seni takdis edip dururken, yeryüzünde fesat çıkaracak, orada kanlar dökecek insanı mı halife kılıyorsun dediler. Allah da onlara, sizin bilemeyeceğinizi herhalde ben bilirim dedi. El-Bakara 30 Allah'ın bu buyruğu karşısında melekler hep birlikte tövbe ettiler. Melekler, ya Rab, seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim bilgimiz yoktur. Şüphesiz alim, yani ezeli ilmiyle olmuş ve olacak her şeyi hakkıyla bilen ve hakim, yani bütün emir ve işleri yerli yerinde olan ancak sensin dediler. El-Bakara 32 Burada halife, vekil manasında olup, Allah'ın iradesini yeryüzünde temsil eden demektir. İnsan bir icat bediyası yani bir ilahi sanat harikası olduğu için hem zahiri hem de batını ile halifedir. Allah'ın esmasının kendisinde kamil tecellisi olan mükemmel bir varlıktır. Meleklerin insanın yaratılması hakkında tedirgin olmalarının sebebi, yeryüzünde cinlerin kan döküp fesat çıkarmaları üzerine Allah Celle Celaluhu onların üzerlerine meleklerden bir ordu göndermiş ve onları helak etmişti. Diğer bir sebep de, meleklerin insanın yaratılış hikmetinin ortaya çıkmasını niyaz etmeleridir. Yüce Mevla Adem aleyhisselamı yaratmak istediği zaman yere, ben senin toprağından kendime halife yaratacağım. Onlardan bana itaat edenler ve isyanda bulunanlar olacaktır. Bana itaat eden kimseyi cennete, İsyan eden kimseyi de cehenneme sokacağım diye ilham etti. Sonra Allah Teala dört meleği, Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail aleyhümselamı yeryüzüne gönderdi. Onlardan ayrı ayrı yerlerden bir avuç toprak getirmelerini istedi. Melekler bu emri yerine getirmek için yeryüzüne indiklerinde yer, bu alacağınız topraktan insan yaratılacak ve o Allah'a asi olacak. Bu yüzden de cehenneme girecek. Neticede benim bir parçam cehennemde yanacak diyerek toprağını vermek istemedi. Bunun üzerine Cebrail, Mikail ve İsrafil aleyhümüsselam yeryüzünden bir şey alamadan Rab'lerin katına döndüler. Ya Rabbi yer sana sığındı. Cehennemde yanmak üzere toprağını vermekten çekindi. Biz de kendisini zorlamayı uygun görmedik dediler. Ancak Azrail aleyhisselam yüzünün bu sığınmasına ben de Allah'ın emrini yerine getirmemiş olarak katına çıkmaktan ona sığınırım dedi ve yeryüzünün muhtelif yerlerinden çeşitli renklerde kırmızı, beyaz ve siyah topraklar aldı. Sonra bunları karıştırarak Cenab-ı Hakk'a arz etti. Azrail aleyhisselama bu kararlılığından dolayı ruhları kabz etmek vazifesi verilmiştir. İnsan Topraktan yaratıldığı için toprağın özelliklerini taşır. Toprak zaman zaman kurur, sıcaktan kavrulur, suya hasret çeker. Bir mevsim kışın cefasına katlanır, bol bahar yağmurlarıyla yeniden dirilir. Binbir güzellik, renk, koku ve ahengiyle ilahi kudret akışlarını sergiler. İnsanın da toprağa benzer ortak bir kaderi vardır hayat ihtirasının girdaplarında, çöllerdeki kum fırtınaları gibi çalkalanır durur. Nefsin sultasında kendisini perişan eder. Ancak nefs engelini aşması neticesinde kamilleşir. Toprağın bahar yağmurlarından hayat bulduğu gibi, feyz ve rahmet tecellilerine nail olarak bir ergamlaşır. Böylece kendisine gelen nimetleri, bir bahar bereketinin güzellik ve bolluğu içerisinde, Allah rızası için mümbit topraklar misali etrafına infak eder. İnsanın fani vücudu topraktan yaratıldığı için toprakla gıdalanır ve neticede toprakta yok olur. Yani aslına döner. Topraktaki bütün elementler insan vücudunda az çok mevcuttur. İnsan vücudu aynı zamanda toprağın ayrı bir görünüşüdür. Nitekim Adem aleyhisselam topraktan yaratıldığı için Adem diye isimlendirilmiştir. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ın bedeninin çamurunu bu topraktan yarattığı hususunda ayet-i kerimede şöyle buyurur. Allah onu topraktan yarattı, sonra da ona ol dedi ve o da olu verdi. Ali İmran 59 Hadis-i şerifte resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah Teala Adem'i yeryüzünün her tarafından aldığı bir tutam topraktan yaratmıştır. Bu sebeple Adem oğullarının o topraklara izafeten bir kısmı kırmızı, bir kısmı beyaz ve siyah, bir kısmı da bu renklerin karışımındaki bir renkte, bir kısmı yumuşak, bir kısmı sert yani muhtelif istidat hususiyet ve karakterde dünyaya gelmiştir buyurmaktadır. Hadis-i Kutsi'de de Adem'in hilkat toprağını 40 gün elimle yoğurdum buyurulmuştur. Bugünlerden her biri keyfiyeti bizlerce meçhul olan bir zaman parçasıdır. Bu çamur 40 sene kendi haline bırakıldı, kalıp olarak pişti. Üzerine 39 sene hüzün yağmuru, bir yıl da sürur yağmuru yağdı. Bunun için Adem oğlunun sürurundan daha çoktur. Bu yağmur maddi bir yağmur değil, manevi bir tecellidir. Mecazen yağmur olarak bildirilmektedir. Hüzünden sonra daima sürur gelir. Büyük mükafatlar büyük sabır ve ızdıraplardan sonradır. Miraç mucizesinin cefalı, ızdıraplı ve elemli Taif seferinin ardından ihsan edilmesi ve çileli bir Mekke devrinden sonra saadetli bir Medine devrinin gelmesi gibi. Şu ayet-i kerime dünyanın bir imtihan mekanı olduğunu ne güzel ifade eder. Andolsun ki, sizi biraz korku ve açlık... Mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz azaltma, fakirlikle imtihan ederiz. Ey Resulüm! Sabredenleri müjdele. El-Bakara 155 O sabredenler ki, kendilerine bir bela geldiği zaman, biz Allah'ın kullarıyız. Ve biz elbette O'na döneceğiz derler. El-Bakara 156 İşte Rablerinden mağfiret ve rahmet hep onlaradır. Ve hidayete erenler de yalnız onlardır. El-Bakara 157 Cemadat ve nebatatta dahi yaygın bir sabırdan sonra olgunlaşma vardır. Baharın gelmesi, toprağın bir kış mevsiminde çektiği çileden sonradır. İnsan da çileler ve sabırlarla olgunlaşır, kamil insan haline gelir. İnsanın yaratılışını Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle bildirir. Andolsun biz insanı pişmiş kuru bir çamurdan şekillenmiş kara balçıktan yarattık. El Hicr 26. Hani Rabb'in meleklere demişti ki: Ben kub kuru bir çamurdan şekillenmiş kara balçıktan bir insan yaratacağım. El Hicr 28. Şüphesiz biz kendilerini Adem ve neslini yapışkan bir çamurdan yarattık. Es-Saffat 11 Allah insanı pişmiş çamura benzeyen bir balçıktan yarattı. Er-Rahman 14 Andolsun biz insanı çamurdan süzülüp çıkarılmış bir özden yarattık. El-Mü'minun 12 Sonra onu sağlam bir karargahta, rahimde nutfe haline getirdik. El-Mü'minun 13 Sonra nutfeyi aleka Tutunan askı aşılanmış yumurta yaptık. Peşinden alakayı bir çiğnem et haline soktuk. Bir çiğnem et, ayet-i kerimedeki bu tabir, asrımızda yeni keşfedilen bir Kur'an mucizesidir. İnsan yaratılışının üçüncü safhasını teşkil eden Muduga dönemi, sanki çiğnenmiş ve üzerinde diş izleri kalmış bir et görünümündedir. Bu bir çiğnem eti kemiklere, iskelete çevirdik. Bu kemikleri etle kapladık, sonra onu başka bir yaratışla insan haline getirdik. Yapıp yaradanların en güzeli olan Allah pek yücedir. El-Mü'minun 14 Bugün tıp bu bilgilere ancak asrımızda ulaşabilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de ise Cenab-ı Hak insanın yaratılış safalarını 1400 küsur sene evvel ilmi gerçeklere uygun bir surette haber vermiştir. Yukarıdaki ayet-i kerimelerde Cenab-ı Hak, ibretle dolu, dikkate şayan yaratılış safalarından bahsetmektedir. Bu safhaların evvelini teşkil eden çamur, görünüm itibariyle hiçbir zarafeti bulunmayan değersiz bir maddedir. Bundan sonraki safhalarsa, atılmış değersiz bir su, donuk bir kan fıhtısı ve ağızda çiğnenmiş bir görüntü arz eden, cazip olmayan, hatta tiksinti veren bir madde. Daha sonra, İlahi kudret tecellisiyle bir zarafet ve ihtişam manzarasını teşkil eden sanat harikası insanın teşekkülü. Müteakiben maddenin ve ruhun dinçlik ve zindeliği, nihayet bu gelişme seyrinin tersinden tekrarıyla yine geldiği yer olan toprakta çürüyüp kayboluş. Ardından çürüyen bedenden toprakta adeta bir cıva damlacığı gibi çürümeyip ebedi kalan, ucb Zenep adı verilen, tek bir hücreden, tohumdan, bir bitkinin vücuda geliş seyrinin süratlendirilmiş şekli gibi, tekrar ortaya çıkış ve diriliş. Cenab-ı Hak ayet-i insanı bu kesret alemindeki maceranın tefekkürüne davet eder. Kime uzun ömür verirsek, onun yaratılışını tersine çeviririz, gücünü azaltırız. Sonunda o zayıflar ve ihtiyarlar düşünmüyorlar mı? Yolculuk ne tarafa? Yasin 68 Allah sizi bir zaftan yaratan, sonra diğer bir zaafın ardından kuvvet veren, sonra kuvvetin arkasından da yine bir zaafa ve ihtiyarlığa getirendir. O ne dilerse yaratır, o hakkıyla bilendir, her şeye kemaliyle kadirdir. Rum 54 Sizi yerden yarattık, Yine oraya döndüreceğiz ve sizi bir kez daha ondan çıkaracağız. Tahe 55 Bu hakikat gösteriyor ki insanın cesedi dünyada yaşadığı safhalarla ve kendi zatî durumuyla faniliğe mahkumdur. Asl olan ve ebedi olan ruhi i sultanidir ki cennet cehennem saadet veya şekabet yolculuğu bununla olacaktır. Hazreti Mevlana Kuddisesi Ruh der ki, cesedine yağlı ballı şeyleri az ver. Çünkü tenini besleyen nefsani arzulara düşüyor ve sonunda rezil olup gidiyor. Ruha manevi gıdalar ver. Olgun düşünüş, ince anlayış ve ruhi gıdalar sun da gideceği yere ukba alemine güçlü kuvvetli gitsin. Adem aleyhisselama ruhundan üflemesi mutlak bir mecazdır. Bu büyük bir hakikatin henüz gelişmesini tamamlamış bir çocuğa anlatılmasındaki zarurete benzer bir keyfiyetin eseridir. Ve Cenab-ı Hakk'ın kendisindeki bazı hususiyetleri kuluna onun istidat ve iktidarı nispetinde vermesi demektir. İnsan bu nefha ile birlikte Rabbinden aldığı emanetin, Bereket ve iktidarı ile Rabbini tanır, ona kul olur. Esrar-ı ilahiye ve azameti ilahiyeye takati kadar vakıf olur. Bu vukufiyetin merkezi ise kalptir. Burada kalp fiziki bir varlık olarak değil, teassüsün merkezi olan bir tecelli mekanı manasınadır. Ruhi sultaniye malikiyet, insanı üç esaslı vazifeyle mükellef, ve bu vazifeleri İpâ hususunda bir iktidarla mücehhez kılar. 1- Kendi zatını ve hakikatini bilmek, nefsini tanımak. 2- Kendisinin mucidini bilmek, Rabbini tanımak, marifetullah. 3- Mucidine karşı fakr ve zaruretini bilmek, hiçliğe vasıl olmak. Hadis-i şerifte buyrulur, ''Men arafa nefsehu fekad arafa rabbeh'' Kim nefsini bilirse Rabbini tanır. Yaradılan ilk varlık, nuru ı Muhammedi olduğu gibi, ruhların yaratılışında da onun ruhu ilktir. Diğer ruhlar, onun ruhu şerifinin kadro kıymetinin bilinmesi için, bir mücevherin mazrufu kabilindendir. Bu sebeple Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize, Ebu'l-Eruvâh, Ruhların babası denir. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Ashab-ı kiram haziratı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sordular. Size peygamberlik ne zaman ihsan oldu? Cevaben o sallallahu aleyhi ve sellem, Adem su ile toprak arasındayken buyurdular. Bu itibarla o nübüvvette de ilktir. Bu vücut, Ruh ve nübüvvet ikiliğinin esrarına kapıyı ileride Hazreti Adem'e meleklerin secde ettirilmesi nüktesinde aralayacağız. Ruhu iki kısımda mütalaa edebiliriz. 1. Ruh-u sultani emir alemindendir. Bedenden ayrıdır. Bedenle beraber olması müsbet veya menfi tasarrufta bulunmasıdır. Bedenin çürüyüp yok olması ona tesir etmez. Ancak beden arzuları üzerindeki tasarrufu nihayete erer. İki ruhu hayvani halk alemindendir. Bedenin tüm uzuvlarına yayılmıştır. Esas hükümranlığı kan üzerindedir. Merkezi dimadır. Fiil ve hareketlerin başlangıç noktasıdır. Eğer hayvani ruh olmasaydı hiçbir eser vücuda gelmezdi. İşte insanın fiilleri bu sultani ruh ile hayvani ruhun müşterek hasetleri içinde ortaya çıkar. Adem yokluk devresi insan üzerinden Henüz kendisi anılan bir şey olmadığı uzun bir süre geçmedi mi? el insan 1. 2. Ruhlar aleminin varoluş devresi. el bezmi Ruhları cesetlerinden 2000 bin yıl önce yarattım. 3. Bedenlere gönderilme devresi. Ona ruhumdan üfürdüğümde. El-Hicr 29. 4. Bedenden ayrılma devresi. Her nefis ölümü tadacaktır. Ali İmran 185 5. Tekrar bedenlere döndürülme devresi. De ki, onları ilk defa yaratmış olan Allah, yine aynı şekilde onları diriltecektir. Çünkü O, her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yasin 79 Cenab-ı Hak tekbir suresinde şiddetli ve ibretli kıyamet alametlerinin farikalarından bahsederken, 7. ayette de ruhların yeniden beden kalıbına alınmasını bildirmektedir. Ruhlar bedenlerle birleştirildiğinde. Ruhun keyfiyeti ayeti kerimede de ki, ruh Rabbimin emrindendir. Veya ruh ancak Rabbimin bileceği iştendir. Veya ruh emrin esası olan bir cevherdir veya ruh, Rabbimin emri cinsinden bir fiildir. Bu hususta size ancak az bir bilgi verilmiştir. El-İsra 85 buyurularak anlatılmaktadır. Ayette geçen emr kelimesi, yine kendi kökünden olan emaret ile de ilgili olarak, emretme, buyurma, emirlik, yöneticilik gibi izah edilebilir. Bu durumda emrin hali ve sıfatı demek olur. Bu da Allah'ın hususiyetlerinin kulda tecelli etmesidir. Yani kulda tecelli eden sıfatlardan biri de emaret yani yönetmedir. Nitekim insanın Allah'ın halifesi olması buradaki idare etme tecellisine bağlıdır. Emaret insana mahsustur. Arslan bedenen insandan daha mukavim olmasına rağmen insanın tekamülü karşısında zayıf kalır. Mesela Arslan bin yıl yaşasa, yine de kendisine bir ev, bir araç yapamaz. Ayrıca meleklerde de kamil manada tecelli yoktur. Bu yalnız insan için geçerlidir. İnsan, ahsen-i takvim, en güzel kıvam ile belhum edal, hayvanlardan daha aşağı bir mertebe arasındadır. Mesela insanın gönül ikliminde tecelli eden Rahman ve Rahim sıfatlarıyla beraber, Nefsinde de mudil ve kibriya sıfatları tecelli etmektedir. Yani insan camiül ezdattır. Bütün müspet ve menfi sıfatları kendisinde cem etmiştir. Camiul ezdad olmak mahlukat arasında kamil manada yalnız insana mahsustur. Cenabı Hak buyurur. Allah Adem'e bütün isimleri öğretti. Sonra onları önce melekleri arz edip eğer siz sözünüzde sadık iseniz Şunların isimlerini bana bildirin dedi. el -Bakara 31 Melekler tövbe ve istiğfar ederek Allah'ı tesbihle tenzih ettiler. Bunun üzerine Allah Teala, Ey Adem, eşyanın isimlerini meleklere haber ver dedi. Adem, eşyanın isimlerini onlara anlatınca Cenab-ı Hak, Ben size göklerin ve yerin gayblarını bilirim. ''Sizin açıkladığınızı ve içinizde gizlemekte olduğunuz şeyleri de bilirim.'' dememiş miydim? dedi. El-Bakara 33 Hz. Adem aleyhisselama öğretilen isimlerden maksat, yeryüzündeki bütün eşyanın isimleri, mahiyetleri ve hususiyetleriydi. Burada bizim bilemediğimiz ilahi sanat, eşyanın hakikati, yaratılış sırrı, levh-i mahfuz, kader, ve ondaki hikmetlerle bütün sema ve arzdaki ilahi esrardır. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın bilinebilmesi ancak kalbi bir hayatla mümkündür. Eşyanın hakikat ve esrarı kalbi duyuşlar nispetinde ortaya çıkar. Mutlak hakikate ancak kalple erişilebilir. Çünkü akıl ve beş duyunun vüsat-i muayyendir. Gözün görme mesafesi ve kulağın gelen sesi alabilme kabiliyeti gibi, Aklın da hududu muayyendir. Ondan sonra ilahi yolculuk kalple devam eder. Cenab-ı Hak bir manada, ''Ben eşyanın isimlerini, esrarını, ince hikmetleri, güzellikleri ve ilahi sanatımı insana bildireceğim ve insana buna göre ruh vereceğim.'' buyurmaktadır. Akıl mahluktur. Akıl Allah'ı delille tanıyarak ispat edebilir. Ancak vahyin içinde hikmeti çözebilir. Eserden müessire, sanattan sanatkara ulaşır. Fakat aklın vahyin muhtevasını kavramakta da selahiyet ve iktidarı mahduttur. Akılla marifetullah yolunda ilerlemek mümkünse de bu imkan oldukça sınırlıdır. Aklın tükendiği yerde kalbi faaliyet sayesinde ilerleme devam eder. Fakat bu bile mutlak gerçeğe vusul için kafi değildir. Çünkü Allah'ın zat varlığı mutlaktır. Mutlakın mukayyet olan yani mutlak olmayan akıl veya başka bir vasıta ile künhüne ulaşmak mümkün değildir. Bu ancak kalp yoluyla gerçekleşir. Nitekim Hz. İbrahim aleyhisselam ben Rabbime gidiyorum. O bana doğru yolu gösterecek. Es-Saffat 99 demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizde ilahi seni nasıl tenzih ve takdis ederim? Biz seni sana layık bir marifetle tanıyamadık diyerek marifetin Allah'ı hakkıyla tanıyabilmenin ehemmiyet ve lüzumuna işaret buyurmuşlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Cenab-ı Hak'tan üç türlü ilim telakki etmiştir. Birincisi Kendisi ile Allah Celle Celaluhu arasında mahfuzdur. Bu ilim beşer idrakinin üzerinde olduğundan insanlara açıklanmamıştır. Ancak nur büvvetle kavranabilir. Huruf-u mukattaanın yüklendiği manalar bu kabildendir. İkincisi umuma ait olan şeriat ilmidir. Bütün insanlık alemi, bu bilgilere iman etmek ve onlarla amel etmekle mükelleftir. Üçüncüsü bir kısım ehli zevata verilmiştir ki o da tasavvuftur, zühtür, takvadır, ihsan duygusuna vasıl olabilmektir. Bunlar anlayış ve idrak ediş hususunda fevkalade bir kudretle teciz edilmiş bulunan, müstesna insanların kavrayabilecekleri gerçeklerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle gerçekleri ashab-ı kiramdan Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ali gibi bazı müstesna anlayışlı kimselere, nakil ve ifade buyurmuştur. Herkes bundan kabiliyeti ve istidadı kadar mesuldür. Kul kendi selameti için bu istidadı inkişaf ettirmeye mecburdur. Bu da nefsin teskiyesi, kalbin tasfiyesiyle mümkündür. Ferdin selameti şer'i gerçeklere ittiba ile mümkün olduğu halde, tasavvufi gerçeklerle hemhal olması ise, bu selametin yüksek bir seviyede yani vasıflı bir surette tahakkukunu sağlar. Şer'i gerçekler herkesi muhatap aldığından, rahmet-i ilahiye icabı mükellefiyetler asgariye tutulmuş, umumun en aciz fertlerinin takati ölçü olarak alınmıştır. Tasavvuf yolunda ilerleme ise kabiliyete göre olduğundan, bu yolun önü açık tutulmuş, fena fillaha kadar ehline ruhsat tanınmıştır. Bu itibarla tasavvufi ilim manevi eğitim sonucu ferdin istidadın nispetinde ulaşılabilen hak vergisi ledünni bir ilimdir. Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayeti kerimesinde bu ilimden bahsedilmiş olması bu ilmin delilidir. İmam Gazali ve Abdülkadir Geylani gibi zatlar önce zahiri ilmin zirvesine ulaştılar. Lakin gaybi inceliklere ve Allah'a giden hassas, ince ve nazenim yola kalbi derinlikleri sayesinde ve çok sonra erişebildiler, hak dostu oldular. Allah Celle Celaluhu kendi zatî hususiyetlerini ve sırlarını onlara ve onlar gibi olan bazı müstesna yaratılıştaki insanlara ihsan etti, lütfetti. Bu olmasaydı onların bilinen zirve şahsiyetleri ortaya çıkmazdı. kuru bir çamurdan şekillenmiş kara balçıktan bir insan yaratacağım ona şekil verdiğim ve ona ruhumdan üflediğim zaman derhal onun için secdeye kapanın el hicr 28-29 meleklerin hepsi de hemen secde ettiler el hicr 30 fakat iblis hariç o secde edenlerle beraber olmaktan kaçındı El-Hicr 31 Allah buyurdu, Ey iblis, secde edenlerle beraber olmayışının sebebi nedir? El-Araf 12 Ey iblis, bizzat kudretimle yarattığıma secde etmeni hangi şey engelledi? Kibirlenmek mi istedin, böbürlendin mi, yoksa yücelerden misin? Saat 75 Saat 75 Hak Teala'nın buyurduğu, Ey İblis! iki elimle yarattığıma secde etmekten seni men eden nedir? Ayetindeki iki el, zahiri manada Allah'ın kudretidir. İşari manada ise Muhiddin Arabi Hazretleri şöyle buyurur. İki el, Hakk'ın celal ve cemal tecellileridir. İnsanın ceset yapısı, nefsani ve halk tarafı, Celal tecellisi, ruhani ve hak tarafı ise cemal tecellisidir. İnsanda bu iki esma cem olmuş durumdadır. İblis'te ise yalnız celal tecellisi bulunduğundan cemal tecellisinden mahrumdur. Hadis-i şerifte buyurulmuştur. Her türlü suret ve tasavvurdan münezzeh olan Allah, Adem'i kendi suretinde yarattı. Bu hadis-i şerifte ifade edilen hakikat, cismani suret değil, batınî ve manevi surettir. Ceset ve nefs tarafı değil, ruh ve sır tarafıdır. Eğer Hz. Adem'de bu ilahi tecellilerin bütünüyle tezahürü olmasa ve kendisinde diğer yaratıklardan farklı ve üstün vasıflar bulunmasaydı halife olamazdı. Olsa da bu vazifesini ifa edemezdi. Ancak alemde hilafet mükellefiyetini yerine getirme, teskiyeyi i nefs, tehziib-i ahlak ve tasfiyeyi ruh safhalarından tekamül ederek geçmiş bulunan insana kamile aittir. Eğer insan hidayet, istikamet, iman, ikrar, kabul ve teveddüt yani muhabbetle dostluk etmek gibi hadi tecellilerini tekamül ettirip hayatında ön plana çıkarırsa meleklerden bile üstün bir seviyeye yükselir. Aksine onda idlal, hile, küfür, inkar, haset, kibir ve tasallut gibi muddil ismi şerifenin tecellileri galip gelirse hayvanlardan da aşağı bir dereceye düşer. Nitekim Allah Teala ayeti kerimede buyurur Andolsun cehennem içinde birçok cin ve insan yarattık ki kalpleri var fakat onlarla anlamazlar. Gözleri var fakat onlarla görmezler. Kulakları var fakat onlarla işitmezler. İşte onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha da sapık. Ve işte gafiller onlardır. El-Araf 179 Şeytan ve onun Hazreti Adem'e secde etmemesi, şahsiyetinde meknuz kebru azametin tezahürüydü. Zira o bir zamanlar meleklere hocalık edecek derecede ilim sahibiydi. Bu sebeple mümtaz bir mevkii vardı. Bu nüktede ilim ve makamın, insanlarda benlik duygusunu tahrik etmek gibi bir tehlikeyi bildirmenin yanında, bir de Allah'a itaat için tek başına ilmin kifayetsizliğine işaret vardır. Şeytan, parlak, dumansız ateşten yaratılmış olan cin taifesindendi. Bu sebeple aklına göre bir kıyas yaptı ve kendi varlık sebebi olan dumansız parlak ateşin, Hz. Adem'in yaratıldığı balçağa üstünlüğüne iddia etti. Çünkü kendinde bir varlık ve şeref tevehüm ediyordu. Cevheri aslı asli itibariyle daha değerli olan bir menşe eden vücuda gelen ve kendine göre bin netice daha şerefli olan bir varlığın daha duğun bir menşeye dayanan Adem'e secde etmesini kendisi için zillet haddeyledi. Bu keyfiyette hakikate vesul için aklın kifayetsizliğine işarettir. Nitekim iblis Cenab-ı Hakk'a karşı ''Beni ateşten, onu çamurdan yarattın. Ben ondan daha üstünüm.'' deme cehalet ve ahmaklığına düşmüştür. El-Araf 12 Şeytan, Hz. Adem aleyhisselamın çamurunu gördü. Yüceliğini göremedi. Bu dünyaya ait çamuru seyretti fakat öteki aleme ait olan maneviyatına âmâ oldu. Şeytanın bilemediği taraf, insanın hakkın halifesi, halifetullah olmasıydı. Çünkü o Hz. Adem aleyhisselamı nefsinin gözüyle değerlendirmişti. Böylece idraki Hz. Adem'in maddesinden öteye geçememişti. Ölçüyü haktan değil nefsinden almıştı. Bu yüzden şaşırdı, hissiyatıyla hareket etti. Ve o ana kadar arzusu dışında hissiyatına dokunan bir teklifle karşılaşmamış olan ve böyle bir imtihan geçirmemiş bulunan iblis ilahi hikmeti kavrayamadı nefsinin girdapları arasında boğulup perişan bir şekilde Allah'a asi oldu. İblis, Hz. Adem'e kendi üstünlüğünü kaybetmemek endişesiyle secdeden kaçınmış, azgın nefsine boyun eğmişti. Ancak bu tavrı ile korktuğundan daha kötü bir hale düştü. Acı bir şekilde dergah ı ilahiden kovuldu ve bir zamanlar reisi olduğu meleklerin yanından bedbahtlık çukurlarına yuvarlanarak rezil oldu. Nitekim İblis'in isyanı üzerine Allah şöyle buyurdu. ''Öyleyse çık oradan, sen artık kovulmuş bir şeytansın. Muhakkak ki kıyamet gününe kadar lanet senin üzerine olacaktır.'' El-Hicr 34-35 Ayrıca Araf suresinin 13. ayetinde de Allah Teala İblis'e ''Öyleyse in oradan, orada büyüklük taslamak senin ne haddine, çık.'' Çünkü sen aşağılıklardansın buyurmuştur. Böylece şeytan aleyhillâne Hazreti Adem'e üstünlük davası güderken melekler arasındaki yerini de kaybetti. Hayatından endişe ederek Allah'a yalvardı. İblis ey Rabbim o halde varlıkların tekrar diriltileceği güne kadar bana mühlet ver dedi. El-Hicr 36 Muradı ilahi olarak bu izin kendisine verildi. Allah, sen bilinen bir vakte kadar kendilerine mühlet verilenlerdensin buyurdu. El-Hicr 37-38 Evvelce temas etmiş olduğumuz üzere Adem aleyhisselamın şahsiyetinde kıyamete kadar dünyaya gelecek olan bütün insanlık meknuz olduğundan insanın tekrimi keyfiyetinde herkesin bir hissesi vardır. Ayrıca Hazreti Adem'in şahsında bütün insanların da şeytanın düşmanlığına muhatap olduğu bir gerçektir. Çünkü nefsin sahip bulunduğu bütün temayüllerin ortaya çıkmasına, kulun imtihanı noktayı nazarından ihtiyaç vardı. Bunun için de şeytan gibi bir muharrik lazımdı. Ve beşerin cennetten dünyaya tardına vesile olan, malum yasak meyve hadisesi, şeytanın kıyamete kadar insandaki nefsani temayülleri ortaya çıkarması için zaruriydi. Nitekim, idlal vazifesine memur olan iblis, beşeriyetin nefsani arzularını canlandırıp tahrik ederek, ruhaniyete engel teşkil etmektedir. İşte bu hikmetlerle Cenab-ı Hak, şeytana kıyamete kadar mühlet vermiştir. Buna mukabil de, insanlara af kapısını ölüm anına kadar açık tutmuştur. Ancak bu vaat üzerine nefsinde bir emniyet hissedip de, ardından, Kendisinin isyanının sebebini Cenab-ı Hakk'a isnat etmeye kalkışarak iblis dedi ki, öyleyse beni azdırmana karşılık, yemin ederim ki ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üzerine oturacağım. Sonra onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım ve sen onların çoğunu şükredenlerden bulmayacaksın. El-Araf 16-17 İblis dedi ki, ey Rabbim, beni azdırmana karşılık ben de yeryüzünde onlara günahları süsleyeceğim, kötülükleri güzel göstereceğim ve onların hepsini mutlaka azdıracağım. El-Hicr 39 Ancak onlardan ihlaslı kulların müstesna. El-Hicr 40 Cenab-ı Hak şeytanın bu ifsadından kulların nasıl kurtulabileceğini bildirmek üzere şöyle buyurdu. İşte bana varan dost doğru yol bu, ihlaslı kullardan olmak yoludur. El Hicr 41. Şüphesiz ki benim kullarım üzerinde senin bir hakimiyetin ve nüfuzun yoktur. Ancak azgınlardan sana uyanlar hariç. El Hicr 42. Hadi yerilmiş ve kovulmuş olarak çık oradan. Andolsun ki onlardan sana kim uyarsa sizin hepinizi cehenneme dolduracağım. El Araf 18. Allah Teala şeytana dost olanların hazin akıbetini Kaf suresinin 30. ayetinde şu şekilde bildirir. O gün cehenneme doldun mu deriz, o da daha var mı der. Melekler Hazreti Adem'e secdeden başlarını kaldırdıklarında, Azazil ismiyle bilinen ve çok ibadet etmekle meşhur olan cinniyi yani şeytanı, secdeden kaçınmış ve çirkin bir surete düşmüş bir halde gördüler. Ve Allah Teala'nın emrine, itaat, nimetine şükür için hep birlikte tekrar secdeye kapandılar. Şeytanın diğer bir adı da Azazil, şerlerin temsilcisi demektir. O melek değildi, ateşten yaratılmıştı. Cennette bulunan meleklerin arasındaki bir cinniydi. Bu yüzden kendi yaratılışını üstün görmüş, ve Hz. Adem'in Allah'tan bir ruh taşıması, halifetullah olması gibi üstünlüklerini kavrayamamıştı. Allah Teala ondaki bu cehalet ve gafleti şöyle ifade eder. Ben onları, iblis ve soyunu ne göklerin ve yerin yaratılışına ne de bizzat kendilerinin yaratılışına şahit tuttum. El-Kef 51 Ve Cenab-ı Hak insanları ikaz eder. İblis cinlerdendi. Rabbinin emrinden dışarı çıktı. Şimdi siz beni bırakıp da onu ve onun soyunumu dost ediniyorsunuz. Oysa onlar sizin düşmanınızdır. Zalimler için bu ne fena bir değişmedir. El-Kef-Elli Allah Teala'nın meleklere Adem'e secde edin diye emir buyurması, Adem'e asla taabbüt manasına değil, O'nun hamil bulunduğu nur-u Muhammedi'yi tekrim maksadına bağlıydı. Bir diğer sebep de Allah'ın emrini yerine getirin manasındadır. Zira bu secde Hazreti Adem'e olmakla birlikte bizzat Allah'a itaattir, O'na ibadettir. Gerçekte Hazreti Adem bu secde emrinde kıble ve Kabe durumundadır. Zira Kabe'ye doğru yönelip secdeye varmak, Kabe'ye ibadet etmek değildir. Kabe, Cenab-ı Hakk'ın işaret buyurduğu, kullarının ibadetini disipline eden ve rahmetinin tecelli ettiği bir mekandı.